felsebeci. Ama felsefeyi de istavi mekanik koymuş bir insan değil, son derece bilimden. İs is Endüstri. Onu bitireyim. Ondan sonra kendi anlatacağım. O zaten buna zaten sana verdim, burasıydı. Büyük bir düşünürümüz Nevzat tam mıyız hukuklar? Hazır mısınız? Bak ismini alahtarım. Büyük bir tepekirimiz, bir mütefek düşünce adamı, tarihçi, ilahi el aççı, alem insanları bir tepe tepekir. Gel bakalım başka yerde. Bu Nevzat Ayaz Bey'ın bu fiyasi ve kitabını da bu da hakikaten çok güzel bir yer. Büyük bir Nevzat Niyazet Ayaz Bey'le İbn Arabi'nin felsefesi aklığı eserinin sufiye basında sufi eee yani, bizim yol tarikat ama işte şey, eee tasavvuf basında tahrikin nazar yani görenekten yani, yapmak hani bizdeki ilmiy ken yakınlığa yakın, sevise eee nazar i̇bn Rüşd'ün bitanâsını şöyle gösteriyorlar. i̇bn Rüşd Rüşd, Sufiye tayfesinin yolları nazari bir takım mukaddimelerden mürekkep değildir. Yani bir takım e, özetlerden bir şey değildir. Bir şeyin özetini yapmak, e, hakikati bilmek demek değildir bazı kitapları başında bu kademe derler, öz sözlerle, o kitap hakkında bilgi verirler. Güzel de umuyette o kitabı özel doğrultusunda sana verirler. Halbuki orada o, o şey, bu kademeyi veren insanın anlayışıyla senin anlayışın farklıdır birbirinden. Sen o kitabın edebiyat yapısını bir göz önünü alırsın, ona göre tetkik edeceksin, öbürkün mevzuya göre o kitabı tetkik eder, öbürkün fikirlerin çalışmasına göre bayar. Yani herkesin kitabı tetik etme yöntemi başka başkadır. O üç özetler pek iyi şeyler değildir. Aslını okumak lazım. Aslını okuyunca sen kendi fikrini kendin verirsin. Başkasının fikrinin siri altında kalmasın. Sufiye tarif dolara doları nazari bir takım mukaddemelerden e, mürekkep değildir. Her şey bir şey söyler, sen hepsinin arasında bozulup kalırsın. Cenab-ı Hakk'a veya Cenab-ı Hakk'ın gayrı mevcuda tarluk eden marifet nefsin şehvani bir takım arızalarından tecrid ederek maddi olan mevzu Fikret de teveccühünde kendisini ilka alan bir şeydir. Yani burada bunu yaptıkları şeyler her şeyden bir parça alıp sana veriyorlar. Sen de bunlardan bir şey alamazsın. Onun tesisinden kalırsın. Bunun tesisinden kalırsın. Onun tesisinden kalırsın. En sonunda çorba gibi bir şey altında kalırsın. Onun için de bu gibi şeylere pek değer vermemek lazım. Diyor ve bir ben bize de ayrı bir takiben mi? Evet. Şimdi kitabı da kızım. Eyvallah. Şimdi burada esase giriyorsun. Benim sana bir takiben vermedi. On olduk 4-5 Ondan sonra bu yolun varlığını yani nazar bir görerek görerek ondan aynaya yakın bizdeki aynaya yakın onu görürsen ha bu böyle bunu gör bu böyle bir de tasfiye yolu var ki en emin yolu o diyor temizlemek olur. Pislikleri atıp sab madeni mesela bakır madenin yüzü efendim 4 2 altındır. Onun bakırı tozundan, toplağından kurtarıp, saf o saf bakırı, zaten bir ton bakımdan, bakırdan e, birkaç yüz bir kilo bakır elde edersin. Bunun içinde de 5-10 gram altın vardır. Altını böyle tasfiye doluyla elde ederek ekmek vardır. He. Tesir etsek bile bütün insanlara insan olmak itibariyle şamir olacak bir yol değildir. Bunu bunu herkese kabul ettiremezsin. Eyvallah. Fikrini ilave ederek Kur'an-ı e Kerim'in baştan başa nazara itibar et, ettiğini sürüyor. Bu da i̇bn e, Kur'an hakkındaki fikri. Diyor ki o, i̇bn nazar yoluyla, görüş yoluyla bu felsefesini anlatmak istiyor. Ancak bunu bütün insanlara kabul ettirmek zordur. Bir de bu temeli var, o temeli yani bilme yakini vardır. Bilme yakını bilmezsek, yakın yakınla insanları bunu kabul ettirmek zordur. Dedim ki temeli bilmek lazım başta. Temeli bilmezsek, ondan şimdi, fakir meslebi en baştan eğitim Bakanlığı okudum. Okudum bir şey adamdı. 2 kâhede kitabı şey? diyor ki, ancak yerlerde kulaklar bir şey sağdan soldan geldi, duyduk, kitaplarını okudum. Ancak ikinci defa meslebi okuduğum zaman, aa, meslebi böyle okudum değilmiş dedim. Tönden mağlup vekatimden, şu küçüklerden, değilmiş dedim. Ondan sonra baş, başta kitaplar çıktı, şurada kitap vardı yani meslebi. Çünkü yok da bu, bu kitap bizim bizim takip ettiğimiz mesleidir. Ancak dediğim gibi 700-800 beyt, Onun için ben bunu onu size onun için şey alın demedim. Ee, onun da düzelticiliği, düzelticiliği yok. Gene 3 tane tutmuştu, ondan da galiba. Ee, ama bunu bu haliyle almak isteyen varsa bunu size tez rahatla Şimdi. 9 cilt olarak kaybol. Yanlış bir de bir de 8 cilt yapmıştı. Işte. Ne demiş 8 cilt ya? 10 cilt dedem. 18 cilt olarak... İşte 8 cilt olarak... İkili Şamil. Cilt 8 demiş. Cilt 2. Kitap 3. Dedeciğim eski kitabı gösteriyor. Şu herhalde. doğru. Sizdeki var dedi. Ama ikinci cilt bunun işi değil ki. 6 şey cilt ya. 6 cilt yani. İkinci, ikinci ciltteymiş. Tamam Şeyde de 8. ciltte gözüküyormuş. Onu kastediyor herhalde. 9 cilt çıkacak bu ya. 10 cilt toplamda. 10 cilt. 10 cilt, 8, 2 cilti karışamaz ki. Şu an Neyse. <gülüyor> Neyse. Eğer bunu de elde bir etmek bir isteyen, var. isteyen varsa bu kişi bizim takip ettiğimiz gibi okuyacağımız, şimdi biraz okuyacağımız kısmı o ok. Bunu elde etmek, avcı eden edem varsa bunu size Evet, efendim, indirime girmiş. Tenzilat temin edip Demek ki bir bölüş, bunu insanlara bu nazar itibariyle kabul etmek mümkün değil veriliyor. Kur'an-ı Kerim'in baştan başa nazara itibar ettiğini ileri sürüyor. Bu da yanlış. İbn-i bu fikri yanlış. Kur'an-ı Kerim dörden doğruya nazara itibar etmez. Kur'an-ı Kerim tasviye etmiştir. Temizlemiştir. İşin özüne inmiştir. Sonra kitabın 43. sayfası İbn-i cenab Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'a işte İbrahim'e göklerde ve yerdeki hükümranlığımızı öyle gösterir. Nazar. N nazar bu. Neydi o o, o biliyorsun Kur'an-ı Kerim ayetini Zaten burada da tekrar bak. Ee, Hz. İbrahim, dedi, put, putperest bir toplumda, putperest bir ailenin çocuğu. Fakat kesin Allah ihtiyaç vermiş. Bu perest değil, <gülüyor> yani inanmıyorum Gece gündüz göklere bakıyor, yere bakıyor, yani Allah'ı arıyor, Allah fikri arıyor ve yıldızlara takılıyor. Ha diyor, bunu en parlak yıldız yarat, Allah budur diyor. Fakat bir müntem sonra bak, yıldız yer değiştiriyor ve batıyor. Ama Allah değil, değil. Allah, Allah batmaz diyor, Allah öl, öl, ölmesi yok olması olmaz diyor. Olmaz diyor. Vazgeçiyor. Ay ay çıkıyor. ya Allah budur diyor. Ondan daha para, daha büyük falan diyor. Budur herhalde Allah diyor. Ay da büyüğe küçülüyor. Yani, yani yarım ay dolunay falan oluyor. Bu da Allah diyor diyor. ne da vazgeçiyor ama görgü, görerekten. Ondan sonra güneşe takılıyor ve güneş bir derse batıyor. Bu da Allah diyor diyor. Burada şimdi nazar nazarda inancım böyle mistral verirken nazar bu diyor bize. Bu da Keres'in bakımı da İkan e e e diyor İkan. E İkan. E e İkan diyor Lukas'ta bir şey ben de manasını bilemiyorum. Çok en sonunda evet gün akşamüstü buldum. Karteli değiştirdim ki yok ettim İkan e e e e çıktı. İkan, onu size düzeltin kızım aday. Ben bunu da kendi düzeltin, yazdı. <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi. İşte yazdım da, buradan düzelttiyim İkan yazdım. İkanı seydim, i i i bu iş İkan yaptım. Bu da kendi İkan sahiplerinin olmasının temin e, nedir? Temin içindir. İYKAN'ın da manası bir şeyi kesinlikle bilmek. İYKAN Kesinlikle bilmek bir şey manası. Heh. Burada diyor ki, bu ne mana şu? <gülüyor> bu da kendisinin İYKAN sahiplerinin bir şeyi kesin olarak bilmek, yani senetli sepetli efendim, ee, bilmek e, olması teyimin içindir. Yani, sadece sonuca bakmadan Temeli öğrenin diyor. Öğrenin. Ayet-i tarihin tarifin nazarın göstermektedir diyor. Şimdi bir şey göre fil hakika yani hakikaten diyor. Fil hakika, hakikaten demektir. Nazar tarifi görme, buradaki tarih varsa yok Nazar vasıtasıyla bu marifete usulün marifet seviyesinin içine girmenin girmenin kuvvetli bir mebdiğidir. Bu nazar tarifi evet biraz zayıf ama bu yola girmekte bir vasatır. Eğer onu iyice öğrenmek istiyorsak başta o nazarı iyi öğrenmemiz lazım ki Tasfiyeyi ondan sonra yapalım. İlmin ve tefekkürün, tefekkür derin düşünce, dini olsun, felsefi olsun, yani maddi değil de mana bakımdan Tefekkürün ilk manifet vasıtası bu yoldur. Görerek insan görmediği bir şeyin nasıl, nasıl inecek. Hazreti Ali'nin büyük bir sözü vardır yani haz mı bir söz ben görmediğim Allah'a ibadet etmem ki hiç lazım. etmem ama bu göz Allah'ı kavrayamaz. onun görmüsü başka. Hiç ha ilmiyim et ilk manifest vasıtası da buydu bu yola girmek için bu görme nazar hastasını bilmek lazım. Fakat dediğimiz gibi sufiye göre yani bizim tasavvuf ehliye göre bu yolla eşyanın mahiyeti hakkında bir şey elde edilemez. Doğrudur. Bizim ehli tarık yolumuz e, e, bunu kabul etmesi Görmüş, olmuş, olmuş, hiç, hiç bakmaz. O doğrudan doğru kendini Allah'a bağlamıştır. Oradan da gelirse onu onu kabul eder. İleriki dostlar zaten göreceğiz. O görmeyi, görefalan ilme yakın, aile yakını falan hiç bakmaz ona. O kendine gelen ilhamı bilimser. Yolda şu varmış, bu varmış onlara bakmaz. Bütün emrini oradan alır. Onun için bu yol bizim tasavvuf eğince kabul edilmez. Ancak bu uyu ancak bu gibi şeyleri yani alfabe öğrenelim ki tıka bakalım. A'yı bir öğrenelim, afedersiniz bitirelim. Ondan sonra bunun nazarla şey başlamak aynı alfabe ile başlamak gibidir. Bunun üstünde bir de ledin ilmi vardır. Ledin ilmi Allah ilmidir. Gizli ilim İlmin mertebelerinde müntahası budur, bütün ilimlerden, bütün ilim, gel bakın, bütün ilimlerden sonu leddün ilminde biter, leddün ilmi ilimlerin sonudur, ondan sonra başka ilim yoktur, Allah ilmidir, Allah'ın bizatihi dikte ettiği ilim. Bu, şimdi yani gelmişsiniz bir Evet. Ledin ilmi. Allah ilmi. MEP'te başlangıç. Bu yolda başlamak için ki o nazarı, nazar yolunu seçmek lazım. Başlangıç. Oradan başla da sonra bakalım ne olur? Bütün eee Marfe bu yolda fakat dediğimiz gibi Süfiye göre bu yolla eşyanın mahiyeti, özü, hakikati hakkında bir şey elde edilemez. Burada eşya dedi, bütün kainat, şurada gördüğünüz dolap cam çarşıya falan dedi, bütün kainat ta elfi tasavvuf, eşya derdi dedi. dedi, dedi Yaratı olmuş, yaratık. Bunun üstüne de bir de vedün ilmi vardır. Allah bilmem. Vardır ki ilmin mertebelerinin müntehası sonudur. Münteha son. Sittir'e münteha son ya. Aklın sonu orada ilmin sonu. Vardır. Bu ilim ancak cismani kesabetten yani cisimden gözle görülür, elle tutulur. Olmaktan tecellütle, ondan kurtulmuştur, tecellüt etmiş, ondan kurtulmuş. Derin bir mücadele içinde, derin bir tefekkür, düşünce içerisinde, teptiri zat ve teptiri sıfat ederek, ondan şimdi söylemeyeyim de, hakkın sıfatından fani olmaktır. Allah'ın sıfatlarını göz almadan doğrudan doğruya Allah'a bağlanmak. İsmi sıfatı bırakıyorsun da doğrudan doğruya Allah. işte bizim ehlitası hukukumuz sebeplere falan bakmaz. Doğrudan doğruya aldığını ondan gelen ilhamı alır, şeye e, aya sahbukiye asla bakar. Her şeyin aslı Aynısabitle dediğimiz yerde de dedi. bizim velilerimiz, bizim gözleri aynı sabitle dediler. Sebep falan filan bir, bir kenara düşünce, düşünce onlara bakırlar. Doğrudan diyor ya, e, e, hakikatin kendisine bakarlar. İşte ancak o vakit hakikat kalbimizde tecelliye başlar ve bir tarak e, bakarsak eğer biz aldanırız. Zaman kaybederiz. Aldanırız. Halbuki doğrudan doluya asla bakarsak bütün teparahtan kurtul Boş göre boş zaman kaybeden kurtuluruz. Ve e, hakikati orada görürüz. Ama bunun, bunun içinde mutlaka bu yoldan geçmek lazım. Eşyaya bakarak eşyanın mahiyetini anlayıp ona bakma, onu daha sonra eşyadan tecrübe edip kurtarak da olmak. O bir yol vasıtası. Yani buradan giderken nasıl arabaya biniyoruz falan vapura biniyor, nasıl vapur vapur gideceğimiz yer arabayı biz gideceğimiz ise aslında varmak istediğimiz yok. Bizim mutsaoklarımız oradan dolayı vardı varmak istekleri yerden ilhamını alırlar öbette vasıta olur. Hangi vasıta? Olursa olsun. Diyor ki bu vasıta illaki aynen yakını görmektir. Başta göreceğiz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zikredediği ve şile Musa'ya Tur Dağı'ndaki tecelliyet bu e, hakikatin en yüksek bir örneğidir. Şimdi burada daha başka şey var. Hazreti Musa Tur'da tur Sina Sina Sina Canımadası'nda bir kayalık da Tanrı'yı görmek iştiyakındadır. İştiyak arzunun en üst seviyesindedir. Coşkunluk hali. Arzunun isteğin en üst derecesidir. Hangi mevzu olursa olsun iştiyakına gel mi? o mevzu neyse onun en üst sevgisidir. Cenab-ı Musa'ya beni göremezsin. Dedi. Tur'dan işaretle de ancak oraya nazar ediyordu. Daha bak. Ses olarak da miyatli. olarak da. Tura bak dedi. Bir anda daha parça parça olur ve Musa derin bir Haşyet içinde düşer. Haşyet'e burada pek biraz manasını keserek almış. Korku. Çok derin bir korku. Ancak haşyet'in bir manası, özel bir manası da Allah'ı haşyet içinde sevmek. Yani sevmeyi korkuyla karışık bir sevgi. Allah sevgisi bu korkuyla karışık bir sevgi. Seviyorsan Allah sevgisi zaten budur. Ee, bizim korkumuz Allah'ın bize sırtını dönmesi, bizim alakada olmaması, bizim korkumuz cennet o cennette o cehennemde ondan ee, layık olduğumuz şey neyse o. Ama bizi ibadetlerimizle cennet kazanmak, cehennemden kurtulmak için falan filan değil. Yunus Emre'nin ne güzel şiiri vardı. Cennet cennet dedikleri. Üç beş köşkler. Üç beş tane huri. Bana, onlar göre etmez. Bana seni gerek seni. Ee, ne artık huri ne oradaki kılman ne de oradaki köşk bahçede falan bizi alakalı etmez. Bizi görmek istediğimiz o. Hazreti Musa bayılır. Korkuyla bayılır. Yani bu tecelli arasında Musa'nın beşeri sıfatları, insani sıfatları tamamıyla Hakk'ın sıfatlarını iktisap etmiştir, kazanmıştır. Allah'ın Allah sıfatlarını bürünmüştür, adı Musa. Ve ancak bu tebliğli sıfat, sıfat değişmesi, kendi sıfatlarını değiştirip Allah'ın sıfatlarına bürünmüştür sıfat ve hatta keptiri zat kendi zatın da kaybetmiş. Tam Allah'ın anlatılmak da zorunda Allah tamamen bunu içine doğmuş ya da kendisi Allah içinde kaybolmuş gitmiş. Keptiri zat ile idare mazhar olmuştur, onu görmüştür. Allah'a ancak Allah'a yaklaşmak, onu kendi insanı işine çıkıp kurtulmakla görebilirsin ki o da bu dünya gözüyle olmuyor. Orada hadi Musa tebdil etmiştir, şahsızın tebdil, değiştirmiştir. İnsan olmaktan çıkmış, bir melek gibi falan bir şey olup Allah öyle görmüştür. Yoksa insan gözüyle göremez. Bir türlü yüzüne görmüştür, Bidâr'a masa olmuştur diyor görüyor ki ne mertebe görüyor ki ne mertebe imanın nazar olursa olsun da bu nefis kesafeti içinde yüzü, aklı, rehber yapan filozofların, ilim adamlarının ulema zahirenin şeriat şeriat alimlerinin istirahat ettikleri dayanıp da söyledikleri delil ve burhanlarla hakikati kavramaya imkan yoktur. Demek ki sadece bakmak yaparak göremiyoruz hakikati. O olursak görüyoruz ancak. Onun içinde bütün beşeri sıfatlarımızı atmak suretiyle yapabilirsek o zaman o Zülcelal'i Böyle böyle o da insanlıktan tecrübe etmek lazımdır. Aşağıdaki meslevi tercümeleri bunu göstermektedir. Filozof ancak makulata bağlanmıştır. Makul, hani aklın kabul ettiği şeyler, makulat. Filozof ancak makulata bağlanmıştır. Fakat saf ve pak olanlara aklın, aklının şahsı varıdırlar, şahsı varıdırlar. Aklın aklı. Aklı yaratan akıl. Küllü akıl. Aklı, küll kül. Aklın, aklı, aklı yaratan, cüzi yaratan akıl. Aklı küll Bunu tekrar okuyorum, ne şey yapayım. Filozof ancak makuliyete bağımıştır. Görgüye makul şerif, kabul Allah'ı ile, aklın kapı. Fakat, Saf ve pak olanlar aklın, aklının şerhsı var. Şerhsı demektir. Yani o aklın aklıdır onlar. Onu burada Allah'a da, bir var gibi de, o aklın, aklın sayıda Allah'tır, şerhsı var. Ee, Müslüm, süvari'dir, süvari, aklı süvari. Senin aklının aklı. Yani aklı kül. İşler suvar. İşler suvar. Baş var Suvarı Sü ama baş süvari. En büyük suvarı. Suvarı kumandarı neyse. Yani aklı kül. Her şeyin aslı aklı kül. O. Senin aklının aklı. Yani aklı kül. İş ve aklı cüzdü ise post aklı kül iç öz aklı cüzde bizim da onu kavrayan kılı, post anladın mı? nasıl işte bir tenimiz var derimiz var, hayvanların külkü var üstünde içinde hayvan var orada bir koyunun kedinin üstündeki post nasıl içindekini kapıyorsa bizim aklı Kül dediğimiz, büyük alan aklı da ancak bizim aklımızın içindeki öz, biz de o özü kapıyan kışır, deriz postus. Çünkü biz aklı külden aklımızı aldık. Aklı cüzümüz bizim aklı külün bahsatıdır, eseridir. Allah bize aklı cüzü vermek de kendi aklı külünden bir şey kaybetmiş değildir. Bizde onlar böyle bir dönüşten, bize de, de aynen bize onu ticaret ettirmiştir, aynı şey bize gelmiş ama bizim aklımız ancak aklı külden kopmuş ve aklı külü çepeç çevre kuşatmıştır. Asıl içindeki Allah'ın aklı olan aklı küldür, ana akıldır. Çocukları biliyor muyum, bilmem bu kelimelerde nerede kafiyim onu anlatmaya bilemiyorum. Küllü aklın kışı yani çerçevesi kapatan, kavrayan, Küllü aklın kışı olan aklı, düzü, bir şey anlatırken yüz tane delil verir. Yani aklı yüz ancak delillerle anlaşır, şey, derdini anlatır. Aklı kül gibi hemen et, kabul ettirmez bana bin tane deli gösterecek şu şudur kesin. Aynen yakınını görmek için aynen yakını sebebini görmek lazım. Değil mi? Yangın varsa duman bana orada yangın olduğunu değil de yangın olduğunu göstermez. Aynen yakın gidip yangını görmektir. Hak halk yer yakında asıl ölse ateşin kendi olması lazımdır. Daha biz ateşi İşlendi gelmedi görüyoruz. Aktif olursa ilkana mazhar olmadıkça sağlam bir bilgiye sağlam buradaki İlkan Geneç İlkan ilk olmadıkça yani hakka yakın marifeti elde bir adım atamaz, atmaz. Çünkü hakikati görmüyor dair, bilmiyor, görüyor ama uzaktan görüyor. İkine giremiyor şey. Iki. Yani dumanı görüyor. Ama dumanın ne olduğunu bilmiyor. Burada bir yanağın var ama ne otmuyor ne saray mı yanıyor ne yanıyor bilmiyorum. Görse bile gene bir şeydir. O için ateşin manyetini bilmiyor. Ateşin içine gir ki nasıl Hazreti İbrahim ateşin içine atıldı. Ateşi söndürdü. Ateşin içine girdi öyle söndürdü ateşini. Bu üçüncü madde, üçüncü şey e, beyt. Dördüncü beyt, istiklalcilerin yani teknik ezelinden görüp de ona göre kömürlerinin ayağı ağaçlandır. 5-6 yani e, hafta evvelki meslebi dersine gördük. İstiklalcilerin ayağı ağaçlandır. Yani Türk Ağaçtan ayak ne kadar sağlam olabilir? Demek ki Gerektirmek yakın, genellikçe aynı yakın, çok fazla bir şey değil olabilmek. Bana seni direkt seni. Bütün daha sonra memnuner kıyasla, yani birbirine bu kıyas etmek suretiyle dililerini çoğaltmakta, kalbin hakiki bir itminana itminana inanç, tatmin olmak, o, o, o bilgeli tatmin olmak, kuvvetle inanmak, varamayacağını şöyle anlatırlar. Tekrar yorum. Mütakiben Mevlana kıyasla, yani birbirine mukayese etmekle ve delilleri çoğaltmakla kalbin hakiki bir imana inanca varamayacağını şöyle anlatıyorlar. Bin tane delilleri o, onu, o içinde olmak başka bir şey, deliler bana onları ana Ben e, mahkeme hakimi değilim ki ona ya anlattı. Yaşamam lazım. Saniye Maslundan gayri olarak göremedim. Saniye burada yaratıcı. Maslundan e. Saniye, masnur da sanat da yapılmış. Şimdi şöyle. Saniye, o sanatkarın kendisi. Allah, yaratan. Masnur da o sanatın yarattığı, sanatkarın yaptığı iş. Düşün ki bir boya işleyen bir hanım. Şimdi hani kullanacağım Allah affetsin. O aklındaki, aklın fikrindeki, içindeki zevkine göre o olayı işliyor. O sanatkar, sani, O yapılan oyada mazlum. Ante biliyorsan. Şimdi buradaki almaya bakayım. Sani mazlumdan gayrı olarak göremedim. Maslum. Maslum. Yapanla yapılan birbirine ayı çeker. Haksız. saninin yaptığı o, ala baya o, o, o, o saninin elinden çıkmış, onun bütün organizasyonu oraya vermiş. Onu sahni ay, ayıramazsın ki. Ha bu bir, bir kitap okuruz, bunu falan bir meslek bir romanın kitabına dene, bunu falanca yazmıştır Bir, bir musiki parçası dinlesen, mesleklerini bir de, duymazsak da ha bu falanca eseridir, beste der dedi. Burada eserle beste kendi ayırmak mümkün mü? O beste onun. Ayıramazsınız birbirine. Burada da sahniyle maftunun yarattanla yarattığılarını birbirine yani senin Allah birbirine ay ay ay ayıramazsınız. Seni yaratan Allah'tır. Allah seni sana kendini vermiş, kendini ne vermiş Ayıramazsın. Bir de kuluz başka. Onu işte işte iş çatallıyor. Iş park ve cemi birer ver, ver, vermek lazım ha. parkta kul ayrı Allah ayrı ama cemde kul Allah beraber. burada daha ileri bir şeyde sahi ile gayri olarak göremedim bilgi hususunda ancak kıyası ihtirani kanad ettin bir kavga'dan birbirine işte bu bardaktır, bu içindeki çaydır dedim. Ama bu bardak olmazsa çay için ne işin olur? Veya çay ağacıyla şu için demlediğin çayın farkı var. Bu onun asıl oluyor. Bu ondan oluyor. Yani asıl müesseli yapıcıyı göremedin. Biz hakkı asarıyla değil, eserleriyle değil, biz bir zahideyi görüp, bir zahideyi bir şahadi halindeyiz. bir zahide hakkı görüyoruz. Ama biz asarlı, as, asarlı, eserlere, delillere bakarlarına değil de, biraz da onun zatını görüyoruz. Azipir'in sözü. Yani Allah'a vasıtayla biz ancak daha evvel dersem ne dedik? Biz Allah'ı ancak isimleri ve sıfatları vasıtası da biliriz zaten olarak. Bilemeyiz değil mi? Şimdi yap bunu işledik. Size bunu artık Burada diyor ki biz isim ismi sıfı çoktan geçti çöp artık biz kendisiyle meşguluz. Biz bir zadiye, bir zat şahıslardan yani Allah'ı görüyoruz. Buna isim ve sıfat olmaktan değil de kendini görüyoruz. Fatih Pir'in dedi. Felsefeci delili artırır. Yani bir şeyi anlatabilmek için bin tane sana deli gösterir. Filozof. Sufi yani bizim bildiğimiz pirlerimiz. Bunun aksine delilden kaçarlar. Ne gerek var? Kendini görüyorsun yahu. Kendini görsen de gerek var. Kendini görüyorsun. Denizi görüyorsun. Ya deniz kuydu buydu demeye gel, gel. Deniz içindesin işte. Denize girdi. Deniz kuydu buydu, tuzluydu, acıydı, tatlıydı diye bir şey var mı? Yatmen kaldırıp boğaltma. İçindesin denizin deniz. deniz. Anlatmaya geldik akın deniz. İçindesin artık. Sufi, bunun aslını deliden kaçar. Ve İslam tasavvufunda dedik ya, başta bakarak göreceksin, anlayacaksın. Ondan sonra öyle hale geleceksin ki, o görme, bilme halinden bahsedeceksin. Bizzati o olacaksın. Hadi bir burada bunu anlatıyor. Çok da bu dakikada olan kısımda... Belki benim kelime kıtlığımdan anlatamıyorum ama bu... Dedim, bir söz okumuştum ben, çok hoşuma gitmişti. Nakışa değil, bütün övgüler nakkaşadır. Bil. O ya bahsetti. İşte nak nakış olmasa şu meşhur şeyi, bizim Ya haz Mevlana şeyi var ya, Distanlısı e, ki yazısı e, Emin dedi. Emin dedi. Neyzen emek. E, son e, neyzen hırsı. Neyzen, neyzen emek 3 sene yapmış. Emin dedi. 3 sene de o ne hal yapmıştır biliyor musun? İşte nakkaş o, o, o şaikayı yapmıştır. Mesul olmuştur. Mesul olduklarında özü. Kendini gördüm Ulafa'nın, Halicen Hoca'daydı, kendini gördüm. Gel ki, bakın ne kadar güzel, insanın, insan sene, ay sene falan ömür, ömür yaratılmamıştır. İnsan nefes sayısına göre yaratılmıştır. Ve bizim hoca çok nüfkeden adamdı. Ya dedi hiç köpekler fazla, fazla hayat sürdüğünü gördünüz mü? Futbolcuların dedi 60 sene geçirdiğini gördünüz mü hiç? Gelip diyor, koşar topuna, <gülüyor> bütün ömrünü, nefesini harçlar bitirir. Ondan sonra icra da geçer, övür gider. Halbuki ressam, deminleri çok yaşamış. Derin nefes var, elini kittirmesin direkten, nefesini tutuyor. Gitirip de yanlış bir şey yapmasın. Nefes atlatlar, kessamlar. Muz kişinaslar. Az nefes alırlar. Bir neyzen, 45 saniye o neyi yükler. Kesersen mana bozulur. Mana o neyin devamındadır. Makamatın, perdelerin birbiri bir, bir sıra gelmesindedir. Karar vermeden neyi kesse zaman manada biter. Bazen pe pe pe pe defalar neydi her hiç yaparlar. neyi öyle bitirir. Senin de senin de derken kaçar da şeye kaçar. Halbuki hiç kesmeden bir mektebe götürür neyde, karar verdirirse bitti dersin, sen de mutmayn olsan makam sona ermiştir dersin bitirsin. Neyse de rahat etsesi abi. Bazıları nefes alır de be, be, be, be, be kaçar gider onun ne manası da, tadı da kaçar ve derde bakın ne kadar hattaplar, yassamlar, ya keman kemançalarlar ne kadar uzun bir durdur. Çünkü nefes alamıyor, nefes alamıyor, almıyoruz. Bir şey söyleyebilir miyim Hazretleri? Müsaade müsaade. Şimdi Hazreti Mevlana bunları söyler de o tabi en üst seviyeye ulaşmış. Peki seyri sülükte olan insanlar da hani söyleyemez ki? Görme ki onu. Hı -hı. Görmeye çalışıyorsun. Görmeye çalışıyoruz. Görmeye çalışıyoruz. Görebiliriz. Ancak asayı görüyoruz. Bakın Allah'ın denliğine de yaratmıyoruz. Şöyle kaç kişi? Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Allah'ın hay ismi, çeşitli yaratmış Birbirimize benzemiyoruz. Ancak bunu bunu görüyor. Allah'a böyle mübarek Bakın çık, Bin bir tane ağa çiçek, sonsuz Bunu bir yaratan var, Ne kadar bir güzel bir yaratan. Böyle görüyor. Eserini e, e, eseri görüntüden sonra onun bir bilir. Ama böyle başlanıyor bak. Görüş yoluyla, nazar yoluyla başlanıyor. Aynel yakını, ilmen yakını, kafanda bir şeyler var. Onu görüyorsun, aynel yakını, ayn göz demektir. Gözle gör, işte nazar dedi. Gözle gör, gör. Ondan sonra da daha sonra görüşürüz, biraz sonra göreceğiz, tasfiye. Bir gördükleri atacaksın, zatür yöreceksin, görebilirsek. Bu bu kafayı, dur. göremeyiz ama görebiliriz. <gülüyor> Onlar için duman ateşe değildir. Şimdi filozoflar da masıyor. İbni felsefesini çürütüyor. Eğer evet, bir duman gördünüz, orada muhakkak ateş bir yardım vardır. Bizim için dumansız Olarak ateşte olmak hoştur. Ateşin kendi olmak hoştur diyor. Dumana bakıp ateşi görmektense ateşin içinde olmak hoştur diyor. Kendisi olmak hoştur diyor. Yani biz ateşin bizatihi kendisiyiz. Ateş yakan biziz. Çıkan bizim dumanımız. Artık Derilen kıymetli kamer mi diyorlar. Zaten bu kanal budur ki Hz. Pir Adı Meman'a mezhebesinin sevri sülkülü tamamladıktan sonra yazmış. Öyle olmasa bunları söyleyemez. <gülüyor> Söyleseydi Yalan söyler. Doğru mu? Kendisi yalan sormuş olur. Demek ki o, o sevrilere gelmiş kendisi. Görülür ki Sufiye, yani bizim bilgilerimiz, zat ve hakikati, eşyayı aşk ve tasfiye yoluyla müşahati etmekte ve Hakk'a yakın merkebesine ulaşmakta olduğundan artık onlar için delil ve kıyas bir kıymet ifade etmez. Hakk'a yakın, o olmuş ateşin kendi olmuş Dumanı görüyorsun. ya ateş de var ama o, bunu söyleyenler o ateşin kendi olmuşlar. Yaratan'ın kendi olmuş, o seviyeye gelmişler. Fena, fila billah. O seviyesine geçmişler. Bir de üçüncü ciltten su mesneviliğe ince. Çünkü bundan çok güzel de daha sonraki dersi daha bugün ben inşa görürüz. Ee, Kur'an'da birbirini bazen nakseden ayetler de var. Bize göre bakın nakseden demiyorum. Nakseden görünü ayetler de var. Şimdi bunlara da dikkat edeceğiz. böyle bol bol vermiş. Senin için usul ilmine vakıf olmaktan yani usul bir şeye o ilmin e, mahiyetini bilmek, usul olmaktan kendi aslını bilmek daha iyidir. O usul ilmine bakıp olmaktansa hangi ilimse o, o ilmin kendi olmak daha iyi, daha, daha güzel diyor. Yani kendinizi delillerle aldatma da onun içine gir, onun sahibi ol. O tarafın, derdi gerdi yerleştiren aşkından Ebu Hanife ve Şafiye bir ders vermedi. İmam Hanefi, Resul bizim, mezhebimizin imamı. İmam Şafii de ona eşari eş galiba ilaçta sahipler. Seni ama, peşari inancı in in in yazarına. O meslek de bize ah, hakikatten bir şey vermedir. Hepsi açın, şeriatı vermişlerdir. Şeriat açmışlardır aş bize. Başka açlanmazsa aş demişler. Sadece kanunları, şunu yapma yapma onları vermişler. O da geldi ama o seviyeye varmak için şeriatı bilmek lazım. Hani dedik ya nazarı bilmeden bu seviyede hakölede gelemiyorsan şeriatı bilmesen de, bilmemek şeriatı bilemezsen bu seviyede o o olmaz mümkün değil. O yoldan geçeceksin. O yoldan geçmen lazım. Geçemezsen geçmezsen durdun geldi. Kimseye bir şey, bu e, hakikat harmanından bir tane vermezler insana. Fahrettin dedenin bir şiiri, size yazılmıştı. Bu hakikat harman, harman, harman bu hakikat harmanından sana bir tane buğday vermezler. Orada mal bedava değil. Kan pahası, can pahası. Demek ki Bizim mezhep imamlarımız bize aşktan hiç bahsetmemişler. Sadece usulden bahsetmişler. Şunu yap, bunu yapma. Falan. Büyük alimler bunlar. Belki onlar bu seviyede geldi ama bize verdikleri bu. Onların dersi çar ve zelzeledir. Çar denmek, zelzelen sarsın. İki seyreden görenler Ziyade ve Babu Sitesi'yle değil. Bunlar çok büyük bir şeydir ve e, geçmişteki gitmek için bir kapı değildir. O aşka varmak için bir kapı değildir bunlar. Fakat kendini sarsan, hani çocuğun salıncakta sallanması gibi söylüyor. çocuk bahçeleri var da sallanır gider ama e, sallanacak da son mertebe değildir. Bir yerde durur. Çocuk oradan Aşağı iner, gene kendi hayatına döner. Onların dersi çarp ve zelzeledir. Ziyadet ve babı silsile değil. Fazla bir şey değildir. E, bu yolunda serseret kapısı değildir. Görülür ki, Mevlana fıkıh, fıkıh İslam hukuku demektir. Hukuk. Değil mi hocam? İslam <gülüyor> hukuku. Görüyor ki meryemler fıkı, osuluk fıkı ve osuluk kelam gibi ilimlerden tamamıyla ile yıkanı değil, sağlam değil, değil bizim filmimiz. bu